سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب إشرحي صدري وييسر أمري وأحمل قدرة من لساني يفقهه قولي وأفوض أملي إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله Hadda kma li Allah ve kma yeliq b kma'lı. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Bal Allah f'abud ve kum min al-shakirin. Cudak Allahu Al-a'zim. V bella na Rasuluhun Ya İmana ve Kur'ana bizleri hadim eyle. esrarı Kur'an'ı anlamaya bizleri muvaffak eyle. Habibi edibin arkasında bizleri kâim ve daim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâb eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselîn. Elhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki Cuma'ya kadar arz etmeye çalıştığım derslerde Peygamberlere has bir sıfat olan Hayatın her cephesinde doğru olma, sözlerinde, yaşayışlarında, hayatlarında, vaidlerinde ve ahitlerinde daima doğru olma, düşmanlar tarafından, dostlar tarafından, hadiseler ve vaki tarafından bu sadakatın müsellem olması, onların peygamber olduğuna delalet eder. Onlara has olan bu sıfatlar, başka yardımcı bir şey olmasa dahi tek başına onların peygamber olduğunu gösterir. Fakat bu vadide ne kadar kuvvetli delillere sahip bulunursak, o nisbette kalbi hayatımız inkişaf eder, Hususiyle tereddütlerin, şüphelerin bol bol imal edildiği bu asırda, Kalbimizin selameti, ruhumuzun selameti için yapacağımız bütün tahşidat, iman hesabına geçeceği için belki en hayırlı, en faydalı iş yapmış oluruz. Allah bu faydalı ve hayırlı işlerde bizi daim kılsın. Bir diğer yönü de onlara ait meselelerin anlatılması tıpkı mis gibi Anlatıldıkça insanların ruhuna bir inşirah verir, etrafta burcu burcu onlar kokmaya başlarlar. Nübüvvet anlatıldığı zaman bütün Nebilerin piştarı Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam akla gelir. İnsan hayalinde onu tahakkül etmeye başlar. Kendisini onun arkasında hisseder. Şeytanlara, vesveselere, evhamlara, ve 20. asırda insan kılık ve kıyafetindeki bütün şeytanlara karşı Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın ruhaniyetinin tecessüm etmesi, insanın hayalinde onun temessül etmesi, onların bertaraf edilmesine ve insanın yalnız olmadığına delalet eder. Bu hususta insana yardımcı olur. Salihlerin Fikredildiği yerde, onların adının anıldığı yerde rahmeti ilahinin nazil olduğu öteden beri bütün ehli hakikatçe müsellem bir meseledir. Bir yerde Peygamber anılırsa, Sıddik anılırsa, Şehit anılırsa, Allah'ın salih kulları anılırsa, oraya rahmet iner. Oraya Cenab-ı Hak teveccüh eder, nazar eder. Ve insanlar o nisbette şeytanlardan, evhamlardan, vesveselerden masum kalmış olurlar. Bütün salihlerin salihi, bütün sıddıkların sıddıkı, bütün şehitlerin şehidi, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın anıldığı yerde muhakkak ki şeytanlar kaçar, rahmet nazil olur, Allah oraya nazar ve tevecüh eder. Rahmeti ilahiden ümit edelim, reca edelim, Cenab-ı Hak meclislerimizi öyle eylesin inşallah. Kötü insanların anıldığı yerde de, şerlerin, şerirlerin bahis mevzu edildiği yerde de, rahmeti ilahinin izine eserine rastlanamaz ve orada şeytanlar cirit oynarlar. Biz salihlerin salihini anlıyoruz. İşte bir de bu noktadan peygamberani izamın hususiyle onların sultanı olan efendimizin zikrinin ehemmiyeti çok büyük. Bu derste de inşaallah Teala bütün peygamberlerin hususiyle Efendimiz'de misaller vermek suretiyle onun Allah'a kulluğunun müstesna bir mahiyette nazarımıza arz edildiğini göreceğiz. Peygamberin Allah'a karşı kulluğu sahil insanlardan çok farklıdır. Biz de Allah'a kulluk yaparız. Bizim üstümüzde Allah'ın makbul kulları vardır, salihler. Onlar da Allah'a kulluk yaparlar. Mukarrebin vardır, onlar da Allah'a kulluk yaparlar. Siddikler vardır, onlar tamamen gönül insanlarıdır. Allah için geceleri ve gündüzleri daima sadakatle süslüdür. Onlar da Allah'a kulluk yaparlar ve bütün bunların üstünde peygamberler de Allah'a kulluk yaparlar. Peygamberin hayatında kulluk noktasında en ufak bir inhiraf müşahede edilemez. Daima peygamber Allah'a müteveccihtir. Kul ne demektir? Bunu daha evvelki derslerde kısaca arz etmiştim. Türkçemizde kul kölenin karşılığıdır, müteradifidir. Her ikisine de Arapçada abd derler. Abd köle demektir. Abd olma işine de ibadet diyoruz köle olmanın muktezasını yerine getirme. Sen birine kul olsan, hürriyetini satsan, boynuna bir tasma takı verse, kulağına bir küpe takı verse, 24 saat seni karşısında kaim ve daim ister. Su istediği zaman, arzu ettiği zaman seni lebbeyk diyerek karşısında görmek ister. Ekmek istediği zaman da öyle ister. Bağa bahçeye göndermek istediği zaman da öyle ister. Çünkü senin hürriyetini almış. Sadece senin hürriyetini gasp etmiştir. Nasılsa Allah'ın seni insan olarak yaratırken seni tamamlayıcı bir unsur olarak sana verdiği bu hürriyet nimetinden mahrum olmuşun Ve sonra o gasp etmiş, senin haklarını eline almış. Elde ettiği şey ben bundan ibarettir. Bir de bir efendilik düşünün ki sizin üzerinizde, siz o efendilik altında köleliğe mahkumsunuz. Soluklarınız onun. Bakışlarınız onun, duyuşlarınız onun, mahiyetiniz onun, cevheriniz onun, arazınız onun, her şeyiniz onun. Nur aleminden unsurlar alemine, havaya, taşa, toprağa, suya kadar her şeyi o vermiş, terkibinizi o yapmış. Yolda yürürken hayvan olma durumuna mahkum idiniz. O insan olma yoluna tevcih etti. İnsanlığınızı da o verdi. Yine yolda yürürken kafir olma durumundaydınız, Paris'te olabilirdiniz, Moskova'da doğabilirdiniz, Miçolic olabilirdi babanız, Yanko olabilirdi babanız, Ali, Veli, Ahmet, Mehmet'ten dünyaya getirdi. Hz. Muhammed'i size tanıttırdı, bununla da siz ona borçlusunuz, işte siz böyle bir kölesiniz, o da öyle bir efendidir. Allah'ın efendiliğini, seyitler seyit olduğunu düşünürken sizin de kölelerin kölesi bulunduğunuzu müşahede ederken bu büyük manayla meseleyi hatırlamaya çalışır. İşte bu büyük Allah'a karşı herkes anladığı kadar kulluk yapar. Beş vakit namazını kılan ve bunun ötesinde bir şey tanımayan o kadar Allah'ı biliyor. Orucunu tutmakla Allah'a karşı kulluğunu yaptığını sanan insan da Oruç kadar Allah'ı tanıyordur Zekatını veren zekat kadar Allah'ı tanıyordur Bütün bunların hepsini bir arada yapan o kadar tanıyordur 24 saat onu hatırından çıkarmayan Gecesi gündüzü kadar aydın olan Nebi de o kadar Allah'ı tanıyordur Herkes derecesine göre İnsanlar Allah'a ne kadar gönül verirlerse versinler, isterlerse bütün velilerin şahı şehnişahı Abdülkadir Geylani olsunlar, az dahi olsa iniraf olur. Ama Nebi de bunu göremezsiniz. Mevlana olsalar insanlar iniraf olur ama Nebi de bunu göremezsiniz. İşte Nebi'nin kulluğu böylesine büyüktür. Herkese kulluk mevzuunda adım atma hakkı ve sınırı tanınmıştır. Bana tam kul olabilme kırk adım atmaya bağlıdır. Elli adım atarsanız aşmış olursunuz bu sınırı. Nebi yüz adım atmıştır kulluk mevzuunda. Herkes Allah'a karşı kavsiyeler yapacak, arşiyeler yapacak, kavsi vuruşlar yapacak. Yükselecek Allah'a doğru. Nebi kendine tanınan sınırı, istenmediği halde çoktan aşmış Allah'a öyle bir kurbiyet kazandırmıştır ki ondan başka bir şey görmemiş ondan başka bir şey duymamış ve bütün hissiyatıyla ondan başka bir şey de hissetmemiştir İbadetin böyle oluşu peygamberin peygamberliğine delalet eder Peygamber Allah tarafından böylesine kullukla mükelleftir Peygamberin Allah'a karşı mükellef bulunduğu kulluğun bütün hüdudunu size anlatma imkan yoktur. Sadece 4-5 tane hususu misalleriyle arz etmeye çalışacağım. Burada yalnız bir hususa daha dikkatinizi İslam'da fayda mülazze ediyorum. İnsanlar Kur'an-ı Kerime tevfiki hareket etmedikleri Tam Kur'an'ı dinleyip onu hayat düsturu etmedikleri müddetçe Allah'a karşı kulluklarında da muhakkak bir eksiklik müşahede edilir. İnsanlar içinde kimisi vardır ki onlar sadece kendilerini evrad-ı eskara vermişlerdir. Sabahtan akşama kadar dillerinde bir virt, gönüllerinde bir zikir vardır. Bu çok makbul, meleğin de, sekinenin de indiği kendisini tavaf ettiği bir varlık haline getirir insan. İnsanın dilinde Kur'an olursa, insanın dilinde Allah olursa ve bu insanın gönlünde makes bulursa, sekine iner insanı tavaf eder. İnsanlar her an meleklerle muhat bulunurlar, ama yine de bu kulluk tam değildir. İnsanlar içinde öyle insanlarda vardır ki. Onlar da Allah yolunda cihad eder, Allah'ı anlatırlar. Hak ve hakikati neşrederler. Fakat onların hayatında böylesine evrad eskar yoksa, dilleri vitle müzeyyen, gönülleri zikirle müzeyyen değilse, bu insanların Allah'a karşı kulluğu da yarımdır, eksiktir. Bu yolda Kur'an'ı değildir. İnsanların içinde öyleleri de vardır ki Allah'a inanırlar, namazlarını da kılarlar. Fakat onlar da idare ve siyasetle İslamiyete vaziyet etmek, İslam'ı getirmek yolundadırlar. Şayet bunun da dilinde bir yoksa, gönlünde zikir yoksa, hak ve hakikatı anlatma, neşretme yoksa bunun kulluğu da eksiktir yarındır. Nebi bütün bunların hepsini ruhunda toplamış ve Nebi'ye tam muhatap olan sahabi bütün bunların hepsini yaşamıştır. Onun içindir ki sahabiden sonra yığın yığın tekkelerde tekkelerin cidarlarını, tavanlarını, zeminlerini nurun ala nur eden bütün zakirler, bütün şakirler bir bakıma Allah'a çok yaklaşmış bulunsalar dahi bir yönüyle eksik kulluk içindedirler. Bir taraftan giriler, bütün devlet adamları, fatihler, imparatorluklar kuranlar. Hak ve hakikatı neşretmiş, ufuktan ufuğa götürmüşlerdir. Bunlar büyük insanlardır. Bunlar gönüllerini Allah'a vermemişler ise şayet. Derin bir nefis muhasebesine girmemişler ise şayet. Geceleri gündüz cihatları kadar aydın değil ise şayet. Gündüz yaptıkları şeylerin hesabını Allah'a vermemişler ise şayet, bunlar da eksik kulluk içindedirler. Fatih eksik kulluk içindedir, Yavuz eksik kulluk içindedir, Kanuni eksik kulluk içindedir. İsimleri söylediğinden ötürü sanmayın Fatih'i, Yavuz'u, Kanuni'yi kusurlu ve günahlı sayıyorum. Haşa ve kella, ayaklarının tozu olamam. Şayet şöyle yapmamışlarsa kaydıyla söylüyorum. Nebi bütün bunların hepsini ruhunda toplamıştır. O bütün ve kamil insandır. Ve ondan sonra kümmelini insan, bütün insanlığın en kamilleri sahabe-i kiram radıyallahu anhum haziratıdır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gecesi evradu eskar içindedir. Kim bilir belki sabaha kadar daha sonrakileri biliyoruz biz. Mesela Tavus İbni Keysan'ı biliyoruz. Sabitül Bünani'yi biliyoruz, sahabi görmüşler bunlar, görmüş de sahabinin aşkına, cezbine kapılmış, müncezib olmuş kimseler. Tavus i̇bn Keysan her gece 600 rekat namaz kılıyordu, tabi'in. Her gün iki tane hatim yapıyordu. biri gündüzümü aydın etsin, biri de gecemi diyordu. Ve hadis rivayet ediyordu. Tedavvun eden hadis kitapları onun gibi kimseler vasıtasıyla daha sonraki etva intikal ediyordu. O tabiindi. Sabitül binani namaza duruyordu. Belki her gün bin rekat namaz kılıyordu. Vakit bulurca arada halka etrafa Kur'an ve hadis-i şerifleri anlatıyordu. Buhari ve Müslim bunu muhteda kabul etmiş, bundan hadis rivayet ederler. Vaka Buhari, Müslim onu görmemiştir ama çünkü o tabi'in, yani o kanaldan gelen hadisleri rivayet etmişlerdir. Namazda Allah'ın huzurunda ağlamadığı bir namaz da yoktu diyorlar sabitin. Namaza durduğu zaman içinde boyunduruklar dönüyordu. Her şeyi bir temamiha yapıyorlardı. Bunlar Ebu Bekirlerden almışlardı. Ömerlerden, Osmanlardan, Alilerden almıştı. Allah'ın binlerce rıda ve rıdvanı hepsinin üzerine olsun. Ve bütün bunlarda hepsi herkesin muktedabihi olan ekmeli beşer Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan almışlardı. Onun kulluğunu anlamak için böyle kıyaslara zaruret hissettiğim için anlattım. Yoksa nerede biz, nerede onun Allah'a karşı büyük kulluğunu anlama kavrama. Tavsiyen-i Kaysan'ın 1000 rekat namazını 600 rekat namazını size anlatmakla bu iş arada bir engelle tavsa intikal etmiş. Arada sahabi var. Sahabide nasıldı onu kıyas edin ve sonra Resuller Resulüne bakın. Onda kulluğu anlamaya çalışın. O denli kulluk yaparken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kanun vaz etme işini ihmal etmedi. Bir devlet reisi, bir hukuk müessisi olarak kanun vaz ediyordu Allah'ın emriyle. İrşat yapıyordu Allah'ın emriyle. Aynı zamanda bir mübelliydi. Emr-ü bin maruf nehyan-i nünker yapıyordu. Müştehidin ve müceddidin yaptığı işi yapıyordu. Ve aynı zamanda devlet idare ediyordu. Ve aynı zamanda yeri geldiği zaman arz edeceğim, evinin çatısının kubbesinin altında dokuz kadını idare ediyordu. Küstürmeden, darıltmadan, adaletle hepsini idare ediyordu. Ve aynı zamanda Resuller Resulü cihad ediyordu. Harp meydanlarında bulunuyordu. Seriyelerin başında mavazilere iştirak ediyordu. Tam insan, kamil mükemmel insan. Allah'a tam makez, tam ayna. İşte bu noktayı nazardan tenkiti yapılsa bile, işrakiye mektebi, Elif ile Allah'ı remzitmelerine mukabil Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nokta demek suretiyle bu muammayı çözmeye çalışmışlardır. Elif olumsuz anlaşılamaz. Bu aynı zamanda Elif'in bütün hasiyetlerini nefsinde toplayan nüntaz bir varlıktır. O Mevla'ya karşı öylesine abdir. O Büyük Efendi'ye karşı öylesine bir köledir. Allah bizi öyle kul eylesin inşallahı Teala İnşallah hislerimi anlatmamış olurum. Hakikata Allah tercüman eylesin. Belillaha fe'budu ve kum minash-şakirîn. Bir onun kulluğunu, tam mükemmel kulluğunu anlatırken ibadetü taat, takva, fevkalade zühd, dua, münacat ve Allah'a teveccüh noktasıyla ele alalım. İki, Dünyaya değerince ehemmiyet verme, onun âlayış, zinet ve debdebesine bel kırmama, boyun bükmeme noktasından ele alalım. Üç, yine Allah'a karşı kulluk hususunda, müminlere karşı tevazu kanatlarını yerlere kadar indirmesi noktasında ele alalım. Dört, kâfirlere karşı, münafıklara karşı çok çetin, çok zorlu bükülmez bir pazu olarak ele alalım. 5 heva ve hevesine göre değil Allah'ın isteklerine, emirlerine göre hüküm verme hususuyla ele alalım. Birincisine okuduğum ayet bakıyor kulluğu. Belillahi ve kum mineshakirin. Vabudu rabbeke hatta yetiyekel yaqin. Belki Allah'a sadece ve sadece sen kulluğunu Allah'a hasret ondan gayriye bel bükme ondan gayriye boyun bükme ondan gayrının karşısında eğilme serfuru etme bu husus ve ibud dirabbika hatta yetiyekel yakin hayat vazifesi biteceği terhis olacağın ana kadar Allah'a kulluk yap kulluk yap kulluğu senin boynuna yükleyen o efendi o dakikaya kadar senin efendin sen de onun kulusun kulluktan etme. İkinci hususa, vela Temuden ne eyney ayeti kerimesiyle bakacağız dünyanın zinet ve debdebesine bakmaması yes eluneke anil enfal ayeti kerimesiyle ele alma çalışacağız müminlere karşı tevazu kanatlarını yere indirmesi Allah'ın emrini dinlemesi Allah'a kulluğunu ifa etmesi Allah emrettiği için en mütevazı olması vahfi cena hakelin mümin ayeti kerimesiyle ele alalım Allah'ın hükmüyle hükmetmesi meselesini ve en hüküm بينهم بما <اللّه> ayet-i kerimesi ile ele alalım. Ve sonra kafirlere karşı çok çetin, çok zorlu münafıkların başında bir hışım olmasını ya eyühen-nebiy cahidil-kuffara vel-münâfikîn veğluz aleyhim vemâvâhum ayet-i kerimesi ile ele alalım. Bunlar ilerideki derslerin mevzu olsun. Bugün onun kulluğunu Cenab-ı Hak anlatmaya muvaffak kilsin kulluk dediğimiz zaman hepsi kulluktur bunların namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, ibadetü taati, münacatı evradü eskarı ve gönlünün tamamen Allah'a müteveccih olması. Fevkalade takvası diyor, fevkalade zühdü. Bu hususta fevkalade inayeti, fevkalade hassasiyeti, fevkalade huşyar ve uyanık oluşu. Buhari ve Müslim'in muttefikem rivayet ettikleri Hazreti Ayşe hadisi var. Şöyle diyor. Hazreti Ayşe: "Kâne'n-nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem yakûmu min el-leyli hattâ tetefattaru qadamâhu. Fa qultu limâ tasna'u hâzâ yâ Rasûlallah? Ve kad gufira leke mâ taqaddame min zenbika ve mâ ta'ahhar." "Gal" أَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا Allah Resulü geceyi bir kıyam ediş kıyam ediyordu ki ayakları şişiyordu. Bu seyri bu hususu anlatırken ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيَا الظَّلَامَ اِلَى اَنْ اِشْتَكَتْ قَدَ مَا هُتْطُرَّ مِنْ Ben o nebiler nebisinin sünnetine muhalefet ettim. Zulm ettim. Bu hususta haddi tecavüz ettim. O ayakları şişmeden yatmıyordu. Halbuki ben rahat rahat döşeye uzandım, yatıyorum upuzun. Demek suretiyle nefsini levmeder, peygamberin yerine mualla mevkiyine dikkati çeker. Ayakları şişmedikten sonra yatmıyordu Allah Resulü. Onun hayat arkadaşı Hazreti Ayşe söylüyor. Evinde mumun dahi bulunmadı, o karanlık gecede Hazreti Ayşe'den başka Allah'tan başka kendisini gören yoktu ki. Dedim ki: "Lime tasna hada ya Resulullah? Bunu neye yapıyorsun?" "Vakad kufire leke ma taqaddama min zenbik ve ma ta'akhara." İnna fetahna suresine işaret ediyor. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etti. Allah bizim geçmiş günahlarımızı mağfiret eder, geleceklerimizi değil. Ama peygamberimize has olarak onun gelecekteki günahlarını da mağfiret etmişti. O masumdu, günahı yoktu fakat teminat altındaydı. Allah ona günah işletmeyecekti. Günaha doğru bilmeyerek meylese önüne geçecek, onu ikaz edecekti. İnna fatahna leke fetham mubin. Li Allahu ma taqaddama min zenbik ve ma Kur'an ferman ediyor. Sana bir fetih Allah ihsan ediyor ki ''Sana bir fetih ihsan ettik azametle'' diyor Allah. Allah Celle Celaluhu, istikbalde senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret edecek. Hz. Aişe ferman ediyor. ''Ben böyle dememe karşılık efela ekuna ekûne abden şekura. Allah benim geçmiş ve gelecek günahlarımı mağfiret etti. Bana böylesine merhamet eden, bana böylesine bakan bir mevla Teala karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı? Dikkat buyurun. Bu sırrı ancak Nebi kavrar. Allah benim her şeyimi teminat altına aldı. Beni en aziz insan olarak yarattı. Cennete girmemi de taahhüt altına aldı. E ondan sonra artık benim vazifem yoktur diye yan gelip yatacak mıyım? Değil öyle. Bu kadar eltâfıyla, bana ihsanda bulunan, lütuflarıyla perverdi eden Allah'ın sonsuz nimetlerine karşı en çok şükreden bir insan olmayayım mı?" diyor. Geçmiş ve geleceğimi mağfiret et. Siz de, ben de, kendi çapımızda düşünelim bunu. Bizi camiye sokan Allah'a, gecelerimizin zülüflerini ibadetle tezgin edersek, böylesine Allah'a Böylesine çok şükreden kul olmayalım mı demeliyiz. Ama bu yok ise şayet. Yan gelip yatıyorsak, Bütün talaletler ve küfürler içinde bunu göremiyorsak, el taf ilahi göremiyorsak, Allah'a karşı nankörlük içindeyiz demektir. İkincisini yine Buhari ve Müslümin müttefiken rivayet ettikleri, İbn-i Mes'ud'dan nakledeyim. İbn-i Mes'ud, Mekke'de Allah Resulünün arkasına düşmüş, ondan ayrılmamış hayatının sonuna kadar Allah Resulünün nazarında Kur'anı Cibril'in inzal ettiği gibi getirdiği gibi okuyan insandı. İbni Um Abdi Allah Resulü öyle diyordu. Hazreti Ömer de Kufeya gönderdiği zaman sizi nefsime tercih ettiğim için İbn Mesud'u size gönderiyorum diyordu. Abdullah İbn Mesud. Yedi meşhur Abdullah'dan birisiydi. Allah Resulümden hiç ayrılmamış saatlerce ibadeti taatta da arkasında kıyam dönmüş bir insan bize şu garip vakayı anlatıyor. Sallaytü magh Nabi sallallahu alayhi ve ولم يزل قائمًا، فهمتُ بأمر سوء. Qil ve maha hmete? Hmete an ajlse ve adap. Resul Akram Ali sallatu ve sallamla namaz kılmaya durdum. Başka bir defasında yine bu Buhari'de anlatılırken, namaza durdu, Fatiha'dan sonra Bakareyi okudu, rükü eder diye bekledim. Ali İmran'ı okudu, rükü eder diye bekledim. Nisa'yı okudu, rükü eder diye bekledim. Maide'yi okudu, rükü eder diye bekledim. Altı, yedi cüz okudu, bir rekatta rükü eder diye bekliyordum. O şevke gelmiş, coşmuş, kendinden geçmiş mevlai i Muteala, bir ben, bir de Allah biliyor, ibadet ediyordu. Fakat o defa dayanamadım. Aklımdan kötü şeyler geçmeye başladı. Sahabi soruyor aklımdan ne geçti? Kötü olarak ne geçti? Vallahi dayanamadım. Az daha onu bırakıp oturacaktım orada diyor. O kadar sıkıldım. Ama Allah Resulü sıkılmıyordu. Allah'ın huzuruna geldiği zaman 24 saat 48 saat olsa o Allah'ın huzurundan ayrılmak istemiyordu. Onu daha ziyade hiç kimsenin olmadığı gece karanlığı altında kendisini Allah'a vermiş olarak alabildiğine bir hasbilik içinde müşahede ediyoruz. İşte bu hal, bu keyfiyet onun Allah'a bir hakkın bağlı olduğuna, tam kul olduğuna, Allah'ın nebisi bulunduğuna delalet eder. Zira bir ateş böceği uzun zaman yıldız olarak görünemez. Bir tavus kuşu bir sinek uzun zaman tavus kuşu olarak arz idare edemez. İnsanları sinek tavus kuşu olarak uzun zaman aldatsa bile der ki halk, halk arasında meşhur bir söz vardır, Af buyurun. yalancının mumu yasıya kadar yanar, sonra sönüverir. Alem onun bir mum olduğunu anlar. Aynen öyle de, sinek istediği kadar tavus görünsün, bir gün gelir sinekliği ortaya çıkar. Ateş böceği istediği kadar yıldız görülsün. Bir gün gelir de ateş böceği olduğu anlaşılır. 23 senelik peygamberlik hayatında, 40 senelik nübüvvetten evvelki hayatında insanların gözünü, kulağını, hissiyatını tırmalar hiçbir şey ondan zuhur etmemiştir. O 23 senelik peygamberlik hayatında kulluktan en ufak bir inhirabı müşahede edilmemiştir. Edilmemiştir, hiç kimse anlatmıyor. 23 sene bir sineğin tavus olarak görünmesini ihtimal verebilir misiniz? 23 sene ateş böceğinin yıldız olarak insanları aldatmasını ihtimal verebilir misiniz? İşte bu hal ve bu keyfiyet bütün azamet ve ihtişamıyla onun peygamber olduğuna delalet eder. İmam-ı Malik Nese'i, Tirmizi, Ebu Davud sünenlerinde şöyle anlatıyorlar. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha. Bir gece Resul ü Ekrem aleyhisselamı kaybettim. Odada mum yoktu. Biz geceleri elektrik, ışığı altında otururuz. Yatarken de bir gece lambası yakarız. Ne olur ne olmaz. Halbuki evlerimiz mahsun ve mahfuzdur. Betondan binalar içinde mahfuz, mazbut kapıları, pencereleri vardır oturuyoruz. Evinin kapısında bir perde asılıydı. Duvarlar maili inhidamdı, kerpiştendi, akrepler, yılanlar cirit oynuyordu, o evin içinde Allah Resulü yatıyordu. Akrep mi, yılan mı onu görebilmek için yaktığı bir mumu da yoktu. Gece mumu yaksaydı akşam bitecekti. Yatsıyla akşam arasında evradı eskarını okuyamayacak, Allah'a ibadet edemeyecekti. Onun için gece ibadetini de karanlıkta yapıyordu. O karanlık odada birisi kendini Allah'a vermiş, ibadet ediyor. Başı secdede bir başka hayat arkadaşı da küçük bir kıskançlık hissiyle acaba bir tarafa mı gitti endişesiyle, el yordamıyla karanlık odada onu arıyor. Derken elim ayaklarına dokunuverdi. Ve hemen kulak kesildim, dinledim. Kendinden geçmiş secdede şöyle durdu. Allahümme a'ûzu bir <gülüyor> rıdâke min gadabike ve a'ûzu bir muafat min uğubetike ve ağuz bük mink, la uçs thnâ an alik, ante kma athenita Başka bir rivayette, azjaruka, vjll thnâuk, vla yhzm jnduk, vla yhlf uâduk, vla ilha girk. Allahın gazabından senin rızana sığınıyorum. Allah kime gazabı edecek? Sevdiği habibine kurtarıcı olarak gönderdiği o şefik insana mı gazabı edecek? Ama o korkuyordu. Allah'a yakın olan Allah'tan korkar. Gazabından Allah'ım sana sığınıyorum, rızana sığınıyorum. Ukubetinden afiyetine sığınıyorum, senden sana sığınıyorum. Senin bir celalin vardır, bir de cemalin vardır. Celalinden dehşet alıyor, cemaline iltica ediyorum. Gazabından dehşet alıyor, rahmetine iltica ediyorum. Bir abdün olarak masiyetinden, zellelerimden dehşet alıyor, senin rahmet ve gufranına iltica ediyorum. O kadar derindir ki ''Aûzu bike minke'' senden sana sığınıyorum. Bir şefkatli annenin şefkatli kucağında ondan tokatı yiyen bir evlat gibi, ondan tokatı yedikten sonra yine ona sığınması gibi ''Ben de sana sığınıyorum.'' ''La uhsi fenaen aleyk'' seni nasıl sena edeyim ben seni sena edemem ki. Sen mevlahim mütaasın, ben ise i acizim. Allah Resulü diyor. Senin ne demen gerekiyor düşün? Allah'tan kör kalbine bak. La uthi thanaan aleik. Ante Senin carın azizdir. Sana yakın olan aziz olur. Kurbiyet kazanan aziz olur, mücavir olan aziz olur, senden uzak olan, gözü kuruyan, kalbi ürpermeyen, gecesinin dudağında teheccüd olmayan, zelil olur, perişan olur. Ve celle senâûr, seni anmak ne yücedir Allah'ın, bir dil ki seni anar, izzet kazanır yücelir o insan yücelir o dil yücelir o gönül seni anmıyorsa alçalır alçaldıkça alçalır tereddi eder şukut eder ve devam ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin yatağını terk ettiği ondan kaçtığı dakikaları Mevlayim Teâlâ'nın huzurunda secdeye kapanmış böyle değerlendiriyor ve bunu orada onun mahremi rası olan hayat arkadaşı Allah'tan başka ikinci bir varlık olarak durumuna nihyehban olan Hz. Aişe'de naklediyoruz. Ve yine Buhari Müslim'de sadece vataları nakletmekle onun kullukta ne kadar derin olduğunu, sır bir varlık bulunduğunu göstermek istiyorum. Allah'a ibadeti i taatında, teveccühünde, evrad eskarında, İslam'a hizmet ediyorum, cihat yapıyorum İslam'a vaziyet ediyorum iddiasında bulunan hamsofta kuru yobazların iddialarına karşı resuller Resûlü'nün her şeyle beraber ibadeti i taat'ta ne kadar ince, ne kadar esrar dolu bir insan olduğunu göstermek için misallerle iftifa edeceğim. Çünkü meseleleri şerhe kalsam hislerim karışıyor, kırıcı oluyorum. اِذَا <gülüyor> دَخَلَ الْأَشْرُ min مِنْ fa فَاَحْيَ الْلَيْلَ كُلَّهُ ve ayıqaf ahlıhu, vjed ve sellem Ramazanın son on günü dahil olduğunda Hazreti Ayşe anlatıyor hadis muharrim müsünde. O bütün gece ihya ederdi. Ramazanın son on gecesinde hiç uyumazdı. Zahir zaman ufak istirahat için uyurlardı, kalkar ibadet yapar yine uyurlardı ama Ramazan'ın son on gecesinde hiç uyumazlardı. Ehil iyalini de uyarırdı. Alabildiğine ciddiyetle, alabildiğine derinlikle kendisini ibadet taat verirdi ve bizim Türkçedeki tabirimizle paçaları sıvama manasına bir idyum ifade ediyor, paçalarını sıvar kendisini tamamen ibadete verirdi. Gözü hiçbir şey görmezdi. Güneş doğuncaya, vakti kerahat çıkıncaya kadar o Allah'a müteveccihti. Yanında davul çalınsa, zurna çalınsa onları duymaz. Tamamen Allah'a müteveccih geçirirdi. Ramazanın son on gecesini. İhya ederdi sözünden anlıyoruz. Küllehü sözüyle tekit edilmesinden anlıyoruz. Bütün geceyi ihya ederdi. Fasıla vermezdi. Tekitle anlatıyor Hazreti Ayşe. Bu hal gösteriyor ki, hiç kimsenin görünmediği yerde Allah'a karşı bu kadar sır olarak ibadet yapan, bu kadar gönül veren bir insan, onun en yakını, onun nebisi Aziz'dir. Allah bizi o Azize bağışlasın. Dualarına intikal etmeden evvel burada son bir vaka daha nakledeyim. Bunu da yine o medresenin aziz tilimizi İbni Mesud naklediyor. Hadisi şerif de Buhari, Müslim, Tirmizi ve Ebu Davud'un sünenlerinde rivayet ediliyor. Hatta İmam Malik dedi. Allah Resulü yanıma geldi. Bana dedi ki biraz Kur'an oku dinleyeyim. Allah Resulü'na sabah akşam Kur'an nazil oluyordu. Sabah akşam meleği âlemin haberlerini melek ona getiriyordu. Biz insanlarla düşüp kalkmamıza, hemdem olmamıza mukabil, o Allah'la hemdem, meleklerle mücavildi. Cibril dostuydu, arkadaşıydı, yoldaşıydı. Bununla beraber ümmetinden bir ferde bana biraz Kur'an oku da dinleyeyim. Dedim ki, ya Resulallah sabah akşam size Kur'an nazil oluyor, ben mi size Kur'an okuyacağım? Evet ben başkasından dinlemeden hoşlanırım. Allah hodcamlıktan kendini görmekten kendini beğenmekten bizleri masum ve mahfuz buyursun. Güzel Kur'an okuyan okumalı, başkaları da onu dinlemeli. Zevkle, şevkle dinlemeli. İnsanın kalbi, ruhu, hayatı Kur'an ve Kur'an'a ait esrarı dinlemekle hayat bulur. Kur'an ona ait incelikleri dinlemeyen kalpler ölüdür, mezar gibidir. Allah Resulü yanıma oturdu. Ben de Sureyi Nisa'nın başından okumaya başladım. Sayfalar geçti, Allah Resulü şevkle dinliyordu. Bir aralık boğuk bir ses bana hasbuk ediyordu. Bes yeter diyordu artık. <gülüyor> Döndüm baktım ki gözleri şakır şakır yaş döküyordu kendinden geçmiş, artık kalbi pâki, nebevi çatlayacak hale gelmiş, dayanamayacağı bir noktaya, bir limite yükseldiği için ''Yeter'' diyordu artık dayanamayacağım. Kendisine inen Kur'an'ı Allah Resulü öyle dinliyordu. Zaten onu dinleme hususunda bize adabını talim edenler diyorlar ki, ''Ya onu Allah'tan dinliyor gibi dinleyeceksin, sana Allah konuşuyor gibi dinleyeceksin.'' Bu seviyede değilsen, Hz. Cibril Resulullah'a tebliğ esnasında tilavetinden dinliyor gibi dinleyeceksin. Bu seviyede değilsen Allah Resulü bir nebi, bir mürşid, bir hatip olarak size tebliğ esnasında tilavet ettiğini dinliyor gibi dinleyeceksiniz. Mevlit Han'ın okuyuşunda, Mevlid dinleyen adamın dinlemesi içinde onu dinlemeden Allah bizi masum ve mahfuz duyur ölü gönüller olarak, duymayan hisler olarak, kalbin içine bir şey sokmayan kulaklar olarak onu dinlemeden Allah bizi hala eylesin. Allah Resulü hemen hemen bütün sahih hadis kitaplarında başta Buhari ve Müslim olarak anlattığı bir şey var. Ahir zamanda gelen bir cemaat Kur'an okurlar kırlataklarından aşağıya inmez şeklinde ifade etmektedir. Ve yaydan okun çıkması gibi İslam'dan çıkacaklarını da arkadan anlatıyor. Demek ki onlar Müslüman cemaat olacak. Demek ki onlar Kur'an okuyacaklar. Fakat Kur'an'ı hayata hayat yapmayacaklar. Evlerinde tatbik etmeyecekler, gırtlaklarından aşağı inmeyecek. Gönüllerinde mâkes bulmayacak, ruhlarında makes bulmayacak, his alemlerinde tesir icra etmeyecek, gırtlaklarından aşağıya girmeyecek. Ben Şahsım adına okuduğum zaman Kur'an-ı Kerim'i devamlı olmasa bile çok defa acaba ben marik miyim diye aklıma geliyor. Bunların adı mariktir, dinden çıkanlar. Bakıyorum gönlümde hiç tesiri olmuyor Kur'an-ı Kerim'i. Bakıyorum hayatımda da inhiratlar var, içime girmiyor, kalbimde mahkes bulmuyor. Allah'a çok şükür evladı iyalim olmadığı için o derdim yoktur. Biraderlerim var, onların derdi babamı anneme aittir. Bana sadece emr-ü bil maruf yapma cihetiyle aittir. O noktada ailem içinde mahkez bulmuyor, buluyor, derdim yok. Ondan halas, Allah'a çok şükür. Fakat nefsim adına mahkez bulamadığını gördükçe, ürperdiğim anlar oluyor. Cenab-ı Hak devamlı ürperme ihsan eylesin. Bu fasılalı ürperme de esasen nifak alametidir. Allah bu nifaktan halas eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a teveccühünde, duasında, münacatında, daima zelleler içinde, sürçmeler içinde, yüzme endişesinden korkmada ve hemen Allah'a dönmede eşsiz, emsalsiz, menende olmayan bir varlıktır. Öyle dua ederdi ki cevşen ona isnat edilir. Allah Resulü'nün evratıydı. Şayet onun ise bizim gibi verip veriştirerek değil, eşsiz, misilsiz bir münacatta bulunuyor demek. Biraz sonra arz edeceğim Allah Resulü'nün sadece yüzde bir bir kısım dualarını inşaAllah-u Teala. Tirmizi ve Ebu Davud'da i̇bn Ömer, o medresenin yine Abdullahlarından, yedi Abdullahlarından birisidir bu, Abdullah i̇bn Ömer takvada zühde, Allah Resulü'nü taklid için durmadan çırpınan insan. Hayatını oruçla ve daima kaim geçiren. Babası evlendirdiğinden ötürü babasına canı sıkılan bir insandı. İbadeti taatıma bu hanım mani olacak diye. Allah Resulü devrinde de cihattan geri durmuyordu. Tek taraflı anlamayın. O boş kuru bir zahit değil. Bedir'de dışarıya, cihada iştirak edemediği için ne kadar üzülmüştü. Uhud'da ayaklarının üstüne dikiliyordu, boyu uzun görünsün de onu da cihada alsınlar savaştın. Emru bil maruf yapmada da ufuk ufuk dolaşıyor, hak ve hakikati anlatıyordu. Ve bir zaman fıkıh müessesesi teessüs etmeye başladığı zaman o medretenin bugünkü manasıyla profesörü olarak o işin kürsüsüne oturuyor, o işi tedris ediyor ve tesis ediyordu. Beş başı mamur ve mükemmel bir insandı. Ama o nispetle de abid ve zahitti. Allah Resulü bir mecliste oturmaz ki orada en azından yüz defa şu duayı okumuş olmasın diyor. Rabbil fird ve tub علي inneke anta ettevabur Bir mecliste, bir mescitte